Buongiorno Ankara! Pepper Jam gourmet Pizza'nın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Buon appetito tutti! Mua! Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar 23.1 Radyo Youtuber'su Modern Sabahlar'da mı oluyor sevgili sanat seferler. Fahir ve Üç, Oktay Demirci'le bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim, günaydın. Öncelikle günaydın. Ee, Hoş bulduk, günaydın. Teşekkür Oktay günaydın. biz birbirimize dün bir iyi geceler dedik. Bir de sabah günaydın diyorsun. <gülüyor> Çok güzel bir ikilisiniz. Severek dışarıdan izliyorum. Harikasınız. Ne oluyor abi, böyle ilk planlar mı yapılıyor artık böyle hani? Ya, ya valla. Plan da yoktu ya. Yollar kesişiyor diyelim Fahir. <gülüyor> ...yolar <gülüyor> <Yollar> geçişiliyor ...kesişiyor <gülüyor> ama yani... E, ...koyifli de bir kesişme buluşma olur... Çok, ...çok iyi oldu... ...koyifler olsun, koyifler olsun... Ee, ...daha da koyifli günleriniz olsun diyorum... ...pek koyifli de görülmüyor vallahi ...hafta sonunda yağışlı olacakmış diyorlar... ...ya neye döndü böyle... ...yani eskiden de böyle miydi... ...eskiden dediğim geçen sene böyle miydi ya... ...yani bilmiyorum ben kendi adıma... ...şunu söyleyeyim... ...kimse de ne bencil adam falan demesin ama... ...barajlar o kadar da umurumda değil... Ee, onu zaten e, sen Bu yaşların, <gülüyor> Mükerrer barajları. defalar tekrar ettim Barajla Barajlara da... da bir faydası yok, yok, yok. Keşke bir yani. de barajlara faydası olsa ama Barajı barajı da sevindirmiyor Bizi de sevindirmiyor, sevindirmiyor. Yani Barajları düşman olarak bellemene gerek yok Yani tabii ki ben Baraj düşmanı da bir adam değilim <gülüyor> e, <gülüyor> Tabii ki yani... Barajlarımız doğsun ama ne bileyim Haftada iki gün Pazartesi Hayır. salı günleri diye mesela, doğsun. Evet, yani Hafta sonları mesela çok çok Tatil günleri Hı. değil mi ona uygun bir şekilde bir durumu gerçekleştirebilirlerse... Barajla tatil yapsın. Kim? Ee, barajla tatil yapsın, biz de tatilimizi yapalım. Bir değişik oldu vallahi bilmiyorum. Oktay Bey biraz daha şey söyler misiniz? Ya da, yani? ya ne da zaman geçecek? Pastırma yazı ne zaman geçecek Pastırma önümüzdeki hafta geliyormuş. yalancı Benim ee, biliyorsunuz bu yaz boyunca siz en söylediğim büyük. bu sene pastırma yazları çok uzun olacak abi falan demiştim ya. Evet. Ekim ayında da çok etkili olacağını düşünüyorum. 15 gün 3 hafta olur abi falan demiştim ya Hı -hı. girerken. Ee, ve olmamıştı. Ve olmamıştı ve mo Mothmore olmuştum ya hatırlıyorsunuz. Geliyormuş... Onun müjdesi bana geldi. Oh be. Önümüzdeki hafta pazar günü günlük üleştik oluyor hava. Ve Ama. pazar gününden itibaren e, önümüzdeki hafta artık pazartesi bir böyle yine bir soğuk hava olur mu? Pazartesi sana hani hemen böyle şey olmasın diye. Ama ondan sonra bir hafta falan bir pastırma yazı olacakmış. Oh yatış diyorsun yani. Pastırma yazının da ismi beni çok rahatsız ediyor. Ki pastırma seven bir adamım. Eee... Sanki bütün ortalığa çemen kokusu yayılmış da böyle insanlar daha doğrusu çemenle kaplı Bana niye pastırma diyorlar mesela şey çıkardık... Kurutuluyor işte konuştuk ya oğlum. Kurutuluyor mu? Hı, öyle bir şey yok muydu ya? Kuru... Yok bir şey alakası yok. Kurutuma pastırma için... bu havada mı kurutuluyormuş? Evet en iyi pastırma kurutulma <gülüyor> havası diyor. Bu şey gibi mi acaba pastırma yazı dediğin tamam. mesela pastırma hani ee, biraz bütçeleri zorlayan bir gıda ya... Hmm. Evde her zaman olmaz arada bir pastırma olur. Hemen neşesin yaşanır kısa bir süredik pastırmada öyle hani Kış ortasında sanki bir, bir dönem iki yüz gram pastırma alınmış gibi ağzımıza bir vallahi o da olabilir pastırma tadı olsun diye mi acaba ohter olabilir mi ohter onu Ol nereye araştırabilirsin olabilir onu e, onun da e, bilgisi gelir çok yakın zamanda ama konuşmuştuk ya bir dinleyicimiz söylemiş Tamam zamanda, ama yani onun... o kadar günde de o bir şey kurmaz o birazcık iyi niyetten ben de sesimi çıkarmadım o zaman ama şimdi rahatlıkla söyleyebilirim o dinleyicimizde radyosunun başında olmadığını düşünerek. O kadar günde, ulan koca yazı geçirdin, ha, çok affedersin. Kurutmadan. Bilmem ne, üç günde mi kuruyor bu meret? Bu, bu sinir neden hep biliyor musun? Bu sene pastırma yazı görmedin ya. Görmedim abi, o doğru. Yüzden. Hayır, Bütün... bir hafta, iki hafta bir pastırma yazı görseydin, çok hiç sen böyle şey yapmadın. Ağzın yapmadım. bir hafta, üç gün görsem yeter. Vallahi billahi, üç gün görsem yeter, sesimi soluğumu çıkart. yaz denmez ona ya. Üç gün görünen şeye yaz denir mi, bir mevsimin koskoca ismi verilir mi? Pastırma denmez daha doğrusu. Değişik iki yaklaşım Ara yani. Ara ya bak gördünüz mü iki ayrı fraksiyon geliyor. 10 saat buçuk saat sürdü. Ney? Dünkü bakanlar kurulu evet, toplantısı. Zaman, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Ee, bu da e, bakayım. Tarihe geçmiş şey hmm. Evet en uzun Milli Cumhuriyet, Güvenlik Kurulu toplantısı. Tarihin en uzun MGK toplantısı. Biliyorsunuz bir de şey varmış. Onu ben bilmiyordum. Biliyor musunuz 80'lerde bir görüşme varmış Demirel Erbakan zirvesi diye. 3 saat sürmüş bu görüşme. Ee, Normal onda da yemek gelmiştir falan. Yine ama o şeye göre, oradaki o, o dönemki çok rutine göre çok uzunmuş. 3 saat. Ee, ondan sonra Necmi Etin Erbakan e, 15 sene sonra 2000'lere gelirken açıklamış. O zirvede ne yapmıştınız falan diye. Bazı zirveler var hani ne konuşulduğu bilinmiyor hmm, ya, Yıllarca yani. bilmiyor. Yıllarca bilmiyor ama hep akıllarda oluyor. 15 sene sonra açıklamış. E, Demirel gelmiş. E, Süleyman Demirel gelip yorgunum deyip kanepede uyumuş. 3 <gülüyor> saat. Yani... <gülüyor> o, o zirvede öyle bir şey olmuş mesela. <gülüyor> ne kadar şeydi? ya. da doyunmuş olabilir o zaman. Ne kadar normal bir şey aslında. Çok yorgunum Necmettin. Çok yorgunum diyerek. E öyle olsun. Karepe'ye biz... geçip. Vallahi ben söylerim yani. Yani sizle şimdi o kadar yıllık onların da bir şeyi var. Hani sonuçta siyasi rakipler falan filan ama. E, Baya bir hukukları var. E, yolculukları hep bayağı... beraber yani. E, yani onun şimdi sizin bizim gibi düşün yani şimdi sen ben gelsem seni ziyarete çok evet. yorgun olsam ben diyemedikten sonra ben ne anladım öyle siyasetten zaten tabi canım ben hemen bir şey ayaklarımı diyorum. uzarsam şey mi diyeceksin ne diyeceksin bir şey önce bir şey içer misin diye mi? sorarım hmm. çünkü çok yorgunken bir şey yenme durumu yok ya bir şey içer misin böyle bir su çay kahve bir şey soğuk bir şey meşrubat olabilir <gülüyor> mesela ondan sonra yok abi falan dersen sen Evet, Arkoda gel abi Ama 3 saat de uzunmuş ya Orada bir 45 dakika değil mi Şekerleme dediğin şey 3 saat olmuş Evet 3 saat gün. uyulmaz ya yani. Affedersin de yani 3 saati 2.5 saatini uyuduğunu düşün canım 2-2.5 saat uyunur abi Niye uyulmasın Ama ondan sonra kalan yarım saatte de Bayağı uyudur Yok yani mücden, Bir ya. de orada şişlik yap Saat olur. kaç 5.5 bu ben saati şu anda 9 falan yani. zannediyorum. O kadar uyumuş falan diye konuştum. Yüzünde şişlik olur dedin değil mi? Yüzünde Hayır. şişlik olur tabii canım. Ama zaten Süleyman Bey'in zaten hani... Şiş... Öyle bir genel bir şey var. Durum olduğu için öyle bir... Ben dün geceki şey, Milli Güvenlik Kurulu da uzun sürmüş. Yani şimdi çok iş katılıyor değil mi ona? Komutanlar tabii, tabii, katılıyor, olur. bakanlar tabii, tabii. katılıyor, Cumhurbaşkanı katıldı falan. Şimdi orada bir en başta ne içiyoruz dediklerinde... Mesela herkes çay, çay, çay, çay, çay... Ben soda alayım deyince bir şey oluyor ya... <gülüyor> <gülüyor> Birisi istince canı çekiyor. Hadi bir daha bir tur daha falan. E, tabii o biraz öyle de kaybettiği zaman yani var. Yani şunu mu diyorsun? Sipariş almak mı? Sipariş uzun, şu anda uzun sürmüştür. Sipariş almak uzun sürmüştür. Şey uzun sürmüştür. Ne bileyim belki onlar da yaşanıyor yani. Hepimizin bildiği e olaylar. On buçuk saatte iki belki kere yemek gelmiş olması lazım. Yani. Bilgisayarla duvarda bir şey gösterilecekti. Onun kablosu. Cık, bu... Ay da bunu ne, ne takıyoruz falan diye. Hadi kablo bekleyelim. Şeyden alalım bakanlıktan alalım ben getireyim efendim falan. Onlarla zaten 2-2,5 iki, iki saate öyle gitmiştir. Ama şimdi yani hep aynı kadro. Aynı Spariş kadro olan... da oktay kablo diyor adam. Kadro demiyor kablo kablo. Ha sen kablo mu dedin? Ha, ha ben kadro. Ee, yani hep aynı kadro bir. İkincisi gerçi şeyler isimler değişiyor kişiler değişiyor ama sipariş verme sayısı olarak sayı aynı. E kablo da... Kablo da aynı abi. Ya otomatikman sipariş verir. Belki başbakan olsam, cumhurbaşkanı olsam vallahi otomatik siparişe bağlar. Hiç sormayın derdim buna. Herkese ver çayını. Yani ya, çayını falan verirsin de. Var bir meyve su. Meyve suları da ortaya konulur. Abi devlet dairelerinde o şey niye kalktı zaten o zilli sistem? Zilli herkes sistem te Herkes yani telefon ama. ediyor ya. Milli Güvenlik o... kurulunda herkesin önünde dit dit dit dit olmaz ki oktay. Hayır herkesin önünde değil bir kişinin önünde olacak. Kim başkanlık ediyor milli güvenli kurulunda? Cumhurbaşkanı. cumhurbaşkanı. O mesela makam koltuğunun arkasında hemen zilli sistem olacak. Düğmeli. Düğmeli. Basacak. Gerçi onun içine de dinleme cihazı falan yerleştirmeyi çok uygun bir cihaz o. Çok. Evet. Bas konuşlu değil ama. Bas konuşlu değil. Sadece zil yani. Değil, şey ha, otomatik çaylayacak. Evet abi. Bizi ara ara çayla diyecek mesela şeye. Mesela 3 kere basınca çay, 2 kere basınca herkesi anlamında. Hmm. Ondan sonra su. Mesela y Yemek de yanmıştır Yem Yemek ne yiyorlar ben onu merak ediyorum ya Böyle atıştırmalık Aperatif tipi bir şeyler mi Yoksa böyle hani Yok 10 saatte 2 öğün yanmıştır E tamam 2 öğün ne ya 2 öğün belki de şey söyle Mesela dürüm mü söyleniyor Vitamininden toz söylediler Karışık Böyle bir şey mi yoksa bayağı yemek üç tas falan. Tost biraz şey ya bir domatesi Çabuk istemez, hani bir bir şey çabuk, içine falan. Böyle çabuk yenecek böyle hemen hemen yenecek Döner döner falan filan Bilmiyorum sizde de vardır o Çok çalıştığın zaman çok güzel yemeği hak Tabii ettiğini canım, düşünüyorsun İnsan böyle sağlam yiyesi yani, yani bir saatlik bir toplantıda mesela Bir tostla geçiştirirsin de 10.30 geldi 2 ana yemek 2 ana yemek yani iki, Biri döner olma şartıyla ben ne O muhalefe şerheni de koyuyor Biri döner olmak kaydıyla. Bugün işte dairemizde kapuska çıkmıştı falan dediğinde ben o toplantıda duramam artık. Bence de aceleye getirmemişlerdir Faiz. Yani böyle alerijali hani böyle çabuk yenecek bir şeyler falan değil. Orada çünkü şeyler koyuyorlar ya atıştırmalı konuyor söyleyeyim. ya masaların üstüne sakallılar şeyler falan. O senin dediği şey kurabiyeti bir şeyler. Ha, evet yani. Kuru pasta. Ama şey. hiç ezikliğine iyi gelir o ya. 10 saatte de ondan yenmez e, ben. Ama sakallı zaten, sakallı, sakallı sakallı yok olmaz hakikaten. İlk 2 saatler aklımda da 1-2 kişi var onu onu çok böyle beğenerek yiyecek olan. Onun dışındakiler de çok rağbet etmez. Şöyle bir milli Güvenlik Kurulu'nu hemen oracıkta gözümün önüne getiriyorum da. Şöyle masayı. Bir herkes? fotoğraf vardı zaten böyle hmm. herkes oturmuş gördünüz mü? Bir o de şey bir de fix fotoğraf çekim şeyi var. Herkes geçiyor, yerini alıyor. Bir de herkesin aynı anda yeri alması da değil. Ha, tabii tabii. Salona giriyorlar, hatır putur sandalyeler çekiliyor, konuluyor bilmem ne bir tak, pozisyon tak, alınıyor tak, falan. Tak. Fotoğraf çekimi geliyorlar tak tak tak tak tak çekiliyor Ben yarım saati fotoğraf çekimi bak. Yani bunları da niye uzun uzun anlatıyor sevgili dinleyicilerimiz? Ee, yani bu uzun Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ülkemizde değişik bir şeyler mi oluyor gibi endişeleri sizi. Ee, sevk etmesin. Her şey normal. Her şey rayında. Yeni Türkiye roket gibi, fişek gibi yoluna devam ediyor. Bravo be. Bravo Çok yemin yemin var. ediyorum abi, hani. Woho. Yemin Hakikaten Milli Güvenlik Kurulu'na neredeyse başkan yardımcılığı yani yapacak Yani madenler adamsın. çöküyor falan filan. Eski Türkiye gibi gelebilir ama roketti roket. Herhalde başkanlık yapmayı beklemiyordun değil mi? Başkan yardımcılığı Hı. yapacak adamsın. Sakallı sen yeter bana. Tamam zaten sakal bir sakallı yemek nasip olsun hadi bakalım bu da en güzel bakalım, en güzelin son günü şey olsun tembellisi olsun isterseniz biraz diskolar mı yoksa hemen reklamlar mı ya önce ya bir diskolar yapalım ya, disko yani. reklam disko çok güzel bir albüm ismi olabilir bu fire disko reklam disko modern sabahlar modern sabahlar Modern sabahlar Vah diyoruz ve modern sabahlara devam ediyoruz sevgili sana severler buyursun efendim. Vallahi reklama doyurdunuz Ege Bey. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Ha. İçim dışım reklam oldu. Bir daha hiç aramayacağım. Teşekkürler. Ama ederim. tüketici olarak hangi ürünlere yöneleceğimiz ne kadar güzel bilinçli Evet değil mi? Aslında bunlar bilerdir reklam değil, advertorial dediğimiz şey. Teşekkür ederiz Fahri. Gerçekten ee, ne reklam, vatan, ne Edward <gülüyor> Oral Sadece sitem <gülüyor> Resmen vatan, vatandaşa hizmet diyorsun yani, yani evet canım hizmet aşkıyla biz yola çıktık Bravo. Teşekkürler lütfen ee, Neler var Oktay Bey <gülüyor> Neler oluyor neler bitiyor Şimdi Ben bir şey yapacağım ya buyurun. Siyasi parti olarak o kadar net sloganlarım olacak ki Hiç tartışılamayacak yani Vatandaşa hizmet millete hizmettir Diye böyle yani, e yani. zaten. Onlar işte tartışılmıyor zaten. Millete hizmet, millete hizmet tamam. Onlar tartışılmıyor ki zaten artık sloganlar. Yarınlara, yani... yatırım, geleceğe yatırımdır. Bitti gitti. Yaz bir tane daha söyle. <gülüyor> Ama şey yani tabii barış elbette sul getirir. Bitti gitti. Üç tane slogan gibi slogan Al. sana öyle uydurmuşsun yani şey bir... şu anda. Kafadan ve gerçekten de tartışılması mümkün olmayan böyle sloganlar Böyle büyük büyük mi yazdıracaksın Eşandan Partisi partinin adı. <gülüyor> Güzel, güzel değil mi ya. abi? Eş anlam partisi fırkası. Bütün oylar eş anlam partisine. Partimizin genel başkanı Sayın Ege Kayacan ve eş başkanı. Tabii çünkü eş anlamlı. Eş anlamlısı. anlamlı partisinin eş başkanı olmaması gibi bir durum söz konusu değil. Zaten olamaz. Japon prensesi biliyorsunuz Masako. Ay Masako. 11 yıldır ortada gözükmeyen Aa, kadın diye evet. geçer. Bütün dünya gazetelerinde şu anda bugün bu konu var. Ee, Masako prenses. O i̇lk kez kameraların karşısına çıkmış. 11 ee, yıl sonra. 11 yıl sonra. yazın bir sorunu vardı ya. Japon'un kameradan uzak yaşaması diye bir şey olabilir mi Ola, Olamaz, olabilemez diye. Ben de öyle biliyorum. Ya işte 11 yıldır, e, 2001 yılında... 11 yıllık bu çile bitti artık bu sene. Kızını dünyaya getirdikten sonra... <gülüyor> Fahim sen de bir slogan buldun, güzel bir <gülüyor> slogan buldun. Aiko'yu dünyaya getirdikten sonra... Ee, birazcık böyle büyüttükten sonra bir şeye girmiş. Yani birazcık bir ama biraz ağır bir laf etmiş de. Bu ayık oldu oldu, Herkes ayık olsun falan gibi böyle bir şey olmuştu. O Japonya'da baya bir tabi çok en ağır küfürlerden bir tanesidir. o Ondan herhalde toparlayamamış. O lafı da kimin ettiği belli değil ama işte en en son en son son ilk kez e, resmi ziyarette bulunan ki bugüne kadar bu 11 sene boyunca pek çok resmi ziyarette bulunan dış ülkelerden birçok bir misafir oldu ama Hollanda kralıyla kraliçesi e, Japonya'ya Japonya gitmişler. Onlar nasıl karar veriyorlar? Yani, Hollanda kralı ve kraliçesi şey diyeyim mi? Ay biraz uzak dolayı mı gidecek? Ne kadar güzel yerler var orada? Ne orası ilgili? ile Japonya bağlantıları falan kuralım. Neresi ile iş Hı. bağlantısı kursam? Yıllık belli oluyor herhalde onlar yani. ya. Yıllık tamam muhakkak. Mesela değil. Kasım ayında 2015'in şeyi programı açıklanır. O da yani Ekim Ağustos'ta falan konuşuyor. Kasım'da tabii. açıklanıyor. Toplantılar oluyor onlara. Tabii tabii toplantı diyorlar. İşte yemek diyorlar. Bir şey diyorlar. Aha. Çünkü ne götürüleceği falan önceden planlanması. Mesela bir hediye alacaksan son güne öyle... sıkıştırırsan Aha. başarısız olur ya. Her ülkenin zaten şeyi O hediyenin şeyi şey başarısız belli. olur. Yani burada da ülkeler arası çok önemli bir faiz. Hayır ülkeler arası şey de önemli. Artık belli zaten nokta Her mi? ülkenin bir ülkeyi ziyareti sırasında götüreceği şeyler belli. Biz ne götürüyoruz? Nazar boncuğu, şekerlik, lokumluk veya ibrik. Bizim şeyimiz fix. E, tabii canım şimdi sen... Japon insan... götürüyor. Olur mu ya halı halıda Tel, götürücü. Telkari'yi. Telkari. Ondan e, sonra ya. Amerika'ya yazma. Bakın size 6 plus getirdim. Çok güzel. Piyasada zor bulunuyor şu anda. Çünkü falan diye getirsen adam şeyde. Yani biz ya. bunu iki hafta önce kullandıklar. <gülüyor> Zaten devlet şeylerinde görüşmelerinde Ege benim bildiğim kadarıyla öyle elektronik eşya götürmek Bitmez ayıp diyebiliyorum. Yani ya böyle kendi yaptığım bir elektronik eşya olabilir. E Japonya'da herkesi orada ben bildiğim kadarıyla bir şeyler yapıyor yani niye götürmesinler? Ha, ya da yani ya da başka bir şey göze. İlla orijinal olması şart değil. otantik bir şeyler götürebiliriz. Otantik bir şey değil. Mesela otantik bir samuray kılıcımız. <gülüyor> kadar, mesela biz götürecek mesela. Yani. Eğer Eğer Japon Japonya ya. Japonya'ya biz götürsek samuray kılıcı öyle değil böyle yapılır diye. Yani. Veya mesela Hollandalı ne götürecek? Ee, ne götürecek? Tohum mi? götürebilir. Hollanda'da yok. E, Yel değirmeni götürebilir. Yel değirmeni götür. götürebilir. Hakikaten tohum götürebilir. Henir götürebilir. Bir lale çuval, tohumu mu? Lale tohumu götürebilir mesela. Ama onu verecek şeyin yok. Ne bir Kasede mi vereceksin? Ne de vereceksin? Küçük küçük. Poşetler ayrı. gibi düşünüyorsun. Bir böyle... çuval götürüyor. ya. Bir çuval götür. Ya. Yani, götür. Sonuç olarak Japonya'yı lale ülkesine döndüreceğiz. Bir çuval götürdün sonuçta şey yok ki abi 30 kilo sınırı mı var Hollanda Kralı'nın kuraldasın. Peki Birleşmiş Milletler toplantısı olduğunda mesela Amerika'da oluyor ya orada evet. Birleşmiş Milletler binasına giriyor. Herkes Amerikan Başkanı'na mı götürüyor? Yoksa herkes şeyler mi getiriyor birbirine? Birbirini seven ülkeler bence orada şey var. Orada mesela Nazar boncuğu o kadar büyük avantaj ki. Tabi canım da 5. 500 tane 5. 000 tane götürü. Oradaki Ege, kural de... benim bildiğim şeye gel. yani eğer toplantı ya da buluşma yeri eğer Birinin evi ya da makamı değilse Bir şey götürmek zorunda değilsin, değilsin. Mesela Birleşmiş Milletler binasında New York'ta işte toplantı yapacaksın ya Binayı ne götürüyorsun? Kendi çayını şey götürüyorsun Mesela evet, orada yani, ofisinde ha. kendi çayını demle Dışarı para verme Ama mesela şöyle bir şey oldu Mesela genel kurulda sen konuşmanı yaptın hı hı. Akşam ben seni çağırdım evet. Oranın yönetici, yerel yöneticilerinden biri olarak Ben seni çağırdım, çağırdım ne Akşam ya? gelin de Davet ettim falan de çağırmak ne ya Gelsen gel. ya <gülüyor> gel gel yaptım böyle elimle. <gülüyor> gel, Konuşmasını gel. yaptık, bitirdik aslında gel dedim. Mesela akşam geldi bize gelin falan filan diye abi abi işini de al gel beklerim valla kızları da al falan. İşte de bizim bu işlerimiz yani böyle denk geliyoruz da birbirimize. Onu Nasıl diyeceğim. denk geliyoruz mu? Spontenius Ya bırakın Allah aşkına spontaneous'u ben size en güzel spontane bir ya soru yaşatacağım. Ya böyle elimi çıkalım dedik. Gaga'ya gidelim. Nereye gidelim. Gaga'ya gidelim. Bak Gaga, Oktay da Gaga'ya gelmiş. Orada buluştuk yani. Çok iyi ya. Aileler toplanıyor ve bizim hiç haberimiz yok. Siz niye beni dışladınız? Dışarlak hale getirdiniz ya. Abi yani? o zaman zaman oluyor ya. O oluyor Kaç değil mi? Kaçı benim başıma geldi iki arkadaşım. E, demek ki sırada Ege'nin başına gelmesi söz konusu. İkiniz en çok beni sevdiğiniz için kendinizden sonra o benim başıma kolay gelecek <gülüyor> bir şey değil. Hiç valla gece gibi durmuyor. Ya da ya. siz gene baş başı olmuyorsunuz. Biri geliyor mu döner Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Amman bu aralar sen yine de dikkat et diyoruz. Evet. evet. Ee, bunlar zülü ben... olarak kalmasın diyoruz. <gülüyor> ee, Şimdi daha huzursuz oldu baktık dikkat et. Evet, evet, evet, öksüre, öksürmesi şey... senin oldu. Oldu. Hoş geldin Masako diyoruz Masako o zaman prensese. Masako ne olmuş? Do Doğum sonrası depresyonu 11 yıl mı? Depresyona girmiş biraz da. Loğusalığı daha... 11 yıl sürdüren dünyanın en uzun loğusası 11 yıl. İmparatorluk, steredalde depresyonu farklı oluyor. İmparatör içerisinin lohusası Prenses yani. lohusası. Normalde kadınlarda lousalık belki bazılarında 2 yıl sürüyor. 2-2,5 yıl sürebilir. Ama 11 da artık. 11 yıl ama prensessin yani sonuçta Japonya'yı temsil ediyorsun. Doğru. Çarpı 3 kat sayısı var zaten. Ama evlenmeden önce baya e, aktif olarak diplomatlık falan yapıyormuş. Yani e, Masako ondan sonra herhalde şey yapamadı o iş dünyasından kopmayı böyle bir belki de tiksindi yani. Kadar. Kaldıramadı. Öyle. Öyle de bir şey olabilir evet doğru. Terbeye de diplomasi diplomasi. Biraz Japonlar zaten diplomasi olmadan da böyle bir saygılı kültürleri geliyor ya. Herkesi karşısında ezil büzül. Bey'inden selamlar. E yeter artık demişti. Bir de tabii ben Japon sarayındaki şeyin de e, ne denir? Saray yaşamının da ağır olduğunu düşünüyorum ya. Tabii. Onu eğer çocukluktan her bilmiyorsan yerde, sıkıntı çekersin. Yani abi. her yerde ağır oktay. Saray yaşamı diye herkes özeniyordur şimdi. Biz yani Ne olacak, bahsediyoruz. Hollanda'da da aman. saray yaşamı ben o kadar şortlarla geziyorlar ama Japonya'da öyle değil. Sıkıdır yani. En ufak hat hatada hareketi esprileri yapılıyor. Yani mesela bir yemekte tatlı yanlış geldi. Öyle Ondan de. bu kılıçlar çıkıyor. <gülüyor> Kim yapacak hareketi ya? <gülüyor> Hayır, bir kere gül, iki kere gül ama bir yerden sonra bir de erkek çocukta erkek çocuk falan diye kadın üstüne gittilerse. Baskı, baskı, baskı. kadın da çıkmıyorum o zaman odamdan deme hakkı vardır e, yani. erkek zaman. çocuk olmadığı da kız çocuk mu oldu, ne oldu? Evet, işte kız çocuğu ha, oldu. Kız ya. çocuk olunca ha ondan. Bir şey diye lazım demiş. Tabii bunlar hep tahmin. Yani biz şeyi de sarıyı karıştırmak isteyen dış mihrak şeyi var. olarak bizi de, de yani. Aman öyle değil biz. Aman diyeyim. Aman Anlamaya çalışıyoruz sadece. Aman deyim Oktay. Aman diyeyim Peki sizi bizi Japonya'ya götüren noktaya teşekkür ederim. Ben sizi ülkemize davet ediyorum. İsterseniz sizi Japonya'ya götürebiliyorum? <gülüyor> Çünkü yani... Ege sen bizi bir yere götürecek <gülüyor> sen olsan Japonya? sen nereye götürmek istersin? Aa, bugün onu soralım dinleyicilerimize. Ya. Nereye götürürsünüz? Ne bizi, bizi bir yere götürecek, nereye götürecek, götürecek, götürecek. olsanız nereye, nereye götürürsünüz? götürürsünüz? Tamam. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Ülkemiz bir e, dizi cenneti. Bor, Cennet. Bor yani. cenneti. Bor cenneti bir de dizi cenneti. Aynı anda ve e, maalesef bir üzücü haber e, dizi dünyasından geldi. Kurt, mı Kurt Seyit ve Şura sizlere ömür roketledi. Ciddi Hadi mi? Hadi canım. Evet. Aa içime doğmuş galiba. Evet, yani, Çağ'ın yine yaptı yapacağını. Yani Kuvanş Tatlıtuğ'un ilk kez yayından kaldırılan bir dizisi. Ama bir dizi bir şeydi ya. Ama ona sıra gelene kadar daha... Yalnız galiba şey onu da biraz kastılar. Yani zaten bunun başına işte 3 aydır konuşuluyor yani 3 aydır 5 aydır hatta önceki sezon neyse e, ilk bölümlerinden itibaren şey yapıyorlar da onlar biraz kastı kastı kastı kastı kastı kastı. Ve bir yere kadar maalesef kast, kast sistemi devreye girdi. Çağınırmağ'ın yeni filminde Kasamadı. oynuyor ya o hanımefendi. Ha, evet. Galiba kafası biraz dağıldı. Dağıldı. dağıldı. Neydi Olabilir. hanımefendinin adı? Farah Zeynep Hanım. Faraz, Farah hmm. Farah. Evet. Ee, o hanımefendi Çağınırmağ. Ben biraz Çağınırmak'tan şüpheleniyorum bu şeyde. Bu da Büyük yani... ihtimalle topladı oradan şeyleri. Kendini abi ne yapacaksınız o diziyi falan diye mi yaptın? Ne yaptın bilmiyorum. Yani... zaten bir yere gitmiyor dostum demiştir. Film kalıcı bir şey yani. Tekrar yani tekrar, tekrar izlemen mümkün değil. Ee, dizi dünyasından bir başka haberdi. De. Dizi, dizi demeyelim de Özcan Deniz. Ha, de Özcan onda Deniz var. Diziye başlıyormuş. Çok, ee, çok hoş bir senaryosu var. Ben hayatımda ilk defa böyle bir senaryo. E, onu anlatayım Gördüm, duydunuz biraz. Duydunuz mu ben biliyor bilmiyorum. musunuz? hayır. Evli bir erkek. Evet. E, fakat e, böyle bir geleneksel bir aile yapısı, feodal bir aile yapısı. Hı -hı. Allah Allah. Çocukları olmuyor Allah. Ee, yok, yok. Ee? Çocukları olmuyor. Çocukları olsun diye bir başka hanediyi e, şey olarak taşıyıcı anne olarak kullanıyorlar. Hı -hı. Allah Allah. Ve Özcan Deniz'e o hanedinin tahmin ediyorum yani ben değişik Bakarak tahmin ettim, olmaya da bilir bir aşkı olacak. Çok Allah çarpıcı Allah bir Allah hikaye olur o zaman. Nefis doktor. özgün bir senaryo, Burada evli bir adamın başka bir kadına aşık, aşık olması Allah konusu. Allah. Ve yani çok bir taşıyıcı anne özel yapı diyor, orada taşıyıcı anne diyor. Nasıl bir taraftan... yapıyor acaba adam yani? Wow. Orada. Çünkü wow aile de buna çok tepki gösteriyor. Ulan bir kere daha ben vav. Wow. Dizide yani ona tepki gösterilmesini ben izlemek isterim ya yani. E Herhalde Fahir o dizi kalkıyor demeyeceksin. ya yani o, dizi, o dizi zaten bugün. Eğer bu kalkıyorsa sonunu da söyleyeyim en son tabii, bölümün yok, sonunu. Yok. Ama tabii annesinin feryatları var. Özcan Deniz'in annesinin ne feryatları olmuş? bugün gazetelere geldi. Ulan demiş yani. Bir e günde başka dizi çeksin <gülüyor> İsyan etti Kadriye Hanım. Evine geldiğimde artık kedilerin değil çocuğun karşılasın beni. Hayda. Eşin bana kahve yapsın. Bunları istiyorum diye bir haykır. Gazetelere bağırma noktasına gelmiş mi ya e, Aa, annesi? Ee, Özcan Deniz pısmış ama annesine de kado diyor galiba Kadriye Hanım'a. Ee, kado bugün çok kızgın diye. Kado derken hep duyuyor. Ay de bir... vur, ne diyormuş ee, 42 yaşındaki bir başka değerli sanatçı. Annesine kado der mi ya hiç? Vallahi. Valla. Sen ne diyorsun annene? Melahat diyorum. Melhat mı Melhat Hanım mı ne diyorsun? Yok canım anne diyorum bazen. Ya hiç, bir koda diyor şey yok mu mesela başka yerde bahsedilirken bir sempatik. Benim sempati... annemin arkadaşları Meloş derdi. Bir ona <gülüyor> özlenirdim ama hiç diyemedim. Diyemedin mi? Yemedim mi Oktay? Kız olsa ablan diyebilir mesela da sen diyemezsin. Hayır diyemez. Evet doğru ya ablam diyebilir. Ve ben, ben tahmin ediyorum diyor diyordur gizli. Garip bazı kurallar var da işte böyle anneye anne neden laflar? Veya ben ancu diyorum mesela. Ne diyorsun? Ancu. Ank. Anneciğimi kısaltmışım. <gülüyor> ancu ne kadar güzel sen bir şey diyormuşsun Türkan Hanım Türkan Hanım mı diyorsun Türkan Hanım yok mu yani mesela telefonda aradığımda Türkan Hanım diye arar Türkan Hanım ile ne kadar diye. güzel Sizli bizliyizdir. Bizim aramızdaki mesafe her zaman Türkan Sultan. Sevgili Ama gelin de sesinden tanıdığı için sekreter hemen Fahri bağlıyorum mesela aradın. <gülüyor> Öyle de bir Türkiye güzellik <gülüyor> oluyor. Bir <gülüyor> <Çip gülüyor> sekreteri vardı <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Türkan Sultan'ın. Tabii double double diye. <gülüyor> işte. Bir sekreter <gülüyor> şeyini kullanıyor. E bu arada 42 yaşındaki Özcan Deniz eee Fahri Küçük Ortak Özelliğiniz <gülüyor> var Özcan Deniz. aynı yaştasın ve ömür boyu özelliğini koruyacaksın. Nalet gelsin ya. Valla ben belki kasarım 43 yaşındaki adam diye giderim diye düşünürken 42 yaşındaki adam Özcan Deniz karşıma çıkıyor. Elimde de zaten çok fazla bir şey yok yani bir 42 yaşındaki adam olma özelliğim vardı onu da aldılar. Onu da kaptılar Vallahi Vallahi onu da aldılar ya yani. <gülüyor> Çok acıymış ya. Çok acı. Maalesef. Yani yine yaşını değiştirerek yaş kurtulabilirsin son bu özellikten. Yaşını değiştirerek mahkemeye mi başvurayım? Mahkemeye başvuruluyor değil mi yaş değiştirmek için? Herhalde. Ama diyorsun, gerekçe ne onu bilmiyorum Özcan Deniz aynı olduğumdan böyle anılıyorum e Yok ben Oktay'ı götüreceğim Oktay orada şey anlatıyor Bu diyorsunuz yaş diyorsunuz Durumlar diyorsunuz yaş diyorsunuz Ne diyorsunuz Modern Sabahlar Modern Sabahlar ...moder sabahlar. Radyo türesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün şanslı bir gün sizler için. Sponsorumuz Pepper Jam'den iki kişilik menü kazanacak şanslı bir dinleyicimiz. O siz de olabilirsiniz. Şu anda ben ne olayım falan diyeceksiniz ama... ...eğer ararsanız yarışmamıza katılırsanız... ...şansınız da yavel giderse gerçekten de siz de olabilirsiniz. olmamamız için hiçbir neden yok. Ama aramazsan, hiç umrunda olmazsa... Olmasa, pardon da yani. kafamıza takarsak sizi bir şekilde bulur... ...şanslı yaparız ama o evet, kadar da... O kadar da şansınız son. ...bilenmiş az çok... değiliz şu anda. Yani. Çok güzel söyledin BG. Zorlu bir yarışma olacak sevgili dinleyiciler. Sorunuz da bugün Ankara'da bir misafiriniz geldi başka bir şehirden. Gelsin, enteresan bir yere götüreyim diye nereye götürsünüz? Bu esnaf lokantaları olabilir, popüler yerler olabilir ama başka yerde bunu bulaman falan diyeceğiniz. Şunun, şurası da şey çok meşhurdur diyeceğiniz. Neler var diye soruyoruz. Bir düşünün isterseniz. Dersen Ankara diye sınırlamayalım onu. Yani evet. Nereye götürme? Yani tabii, ha, tabii. Nereye, yani yani. Niye Ankara diye sınırlıyorsun? Bolu'ya götürme. Mekan olarak da değil. Mesela bir şehre götürebilirsin. Sokaklarında gezmesi çok zeklidir mesela. Orası Yağmur çok. altında dolaşmayı çok Yeni sizin ben şey buluyorsunuzdur. Ha pilav yemeye götürün şuradan not pilav i̇lla, illa bir şey yedirecektim. O zaman ya. şöyle dinle. Ya. Yani <gülüyor> yedirme üsne ama değil mi? Oradan halı almaya gibi götüreyim. Yok gidebilir abi. Ne mesela ya? İtalya'ya, İtalyaya, düşün. <gülüyor> İtalyaya. Hı -hı. İtalya düşün gün İtalya. Gün İtalya'ya gidersen. Evet, mesela gittin. Ne şey, yemeden abi, olur mu be otel? Mesela bir tekne gezintisi mesela. Gene <gülüyor> bir şey yersin ya. Ya teknede de bir şey yiyeceksin ya. Leblebi falan yani cebine koyarsın. <gülüyor> hani çorumlar. Yemiş, <Hayır, gülüyor> mömüş bir şey. Leblebi. Bir yerdeki leblebi. Leblebi şey malçutlu. Evet doğru. Yani illa yemek. Mesela çünkü bak ne demiş Yağız Bey demiş. Bayburt'a gideceğim sizi unutacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Kenan Bey demiş ki haşlamacıya demiş mesela. Kenan Hışın Bey de bu bir haşlamacı şeyi. E, Yalan e, valla. Yalan Öyle değil ben he. ben gittim vallahi çok başarılı. Günaydın efendim. Beni götürdü Kenan ha, günaydın. Bey. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz. Hoş bulduk. Ben Burcu. Burcu Hanım. Ay sizi var ya senelerdir dinliyorum senelerdir. Yani sonunda aradım inanmıyorum. Aa, ilk defa mı arıyorsunuz? O kadar seviyorum ki. Ay Çok Efendim? teşekkür İlk defa arıyorsunuz Burcu Hanım bizi. Ay ilk defa arıyorum ve çok heyecanlıyım. Peki <gülüyor> şey böyle... Size örnek oldu bu Japon prensesi 11 yıldır ortaya çıkmıyordu. Bari ben de bugün kendimde bu cesareti buldum. Bu arayın bu çocukları mı diyorsunuz? Bizim için Ay. bir Japon prensesisiniz adeta. Yok yok. Genelde yani böyle... E, yani cevap... Aklıma cevap gelmeyecek şeyleri... Soruyordunuz. Bu sefer çok güzel bir cevabım var. E, fırsatı değerlendirdiniz. Nihayet o... Beklediğiniz o... fırsat ayağınıza geldi Hakikaten Burcu Hanım. Kaç, Aynen öyle. Kaç sene sonunda bir konuyla Burcu hanım. A... Kaç yıldır dinliyorsunuz Burcu İyi, Hanım? Kalabık. Ben sizi 2000, 2000'den beri... 14 yıldır dinliyorsunuz ve 14 yılın patlamasını şu anda yaşayacağız. Hadi bakalım <gülüyor> hayırlı olsun. Buyurun. <gülüyor> Şey, e, e, öncelikle sorunuzun cevabı olarak Şey söyleyeceğim Biz eşim ve ben döner yemeği çok severiz yani Her türlü etle yapılan şeyi çok severiz Ama özellikle döner hastasıyız Hatta kahvaltıda bile mümkünse Döner yeriz Durumumuz ama... olsa biz de erdik <gülüyor> <gülüyor> Mümkünse diye zaten Burcu Hanım sıkıştırdı araya Fark etmedin Doğru. <gülüyor> her zaman değil Evet. Ama marka evet. vermeyeceksiniz değil mi Burcu Hanım Şimdi biz zor durumda kalmayalım Aa. Evet, mekan ismi söyleyecektim. Yok, Peppercan diyebilirsiniz. <gülüyor> ya <Yani> Peppercan <jam, gülüyor> e, dönercisine götürebilirsiniz. Ama yerinde yani biraz yerini biraz tarif edersiniz. edersiniz. Nerededir, nasıldır, nedir? Evet, tamam. Bu e, es e, etlikte eski garın olduğu yer. Ha, o, o ha tamam evet, anlaşıldı garın. efendim. Etlik eski garajlarda. Orası da galiba pek çok şeyin memba. Yani böyle haşlamacı da orada evet. değil miydi yani? E, çok meşhur. Tam tamam. o, bilmiyorum da. Ben döneri yani, biliyorum e, diyorsunuz. <gülüyor> evet evet zaten yani orada inanılmaz bir kalabalık oluyor. Böyle. Peki Ayakta şey bir... kömür ateşinde falan mı yapıyorlar? Yok normal şeyde of. yapıyorlar. Ee, ne ona gaz tüplü ocakta yapıyorlar da. Eti Sizin güzel. şeyde saklı. Eti çok güzel. Eti şeyden geliyormuş. Kızılcağım'dan geliyormuş. Ee, ve şey e, özellikle o eti e, bir çok güzel kendi imal ettikleri bir pidenin üstüne döküyorlar böyle. Ha, i̇nanılmaz güzel. güzel bir Salata geliyor ortaya yazın işte böyle çoban salata kışın böyle yeşillikli kış salatası geliyor. E Ondan sonra bir de şey çok enteresan dönerlerde problem şudur hani ya çok güzel bir baştan hemen ya donar bir tabakta evet, yediğinizde. Bu sorun onda yaşamıyorsunuz. Melamin tabak kullanıyorlar. O melamin tabak suyu absorbe ettiği için ha. o bir süre daha akışkan kalıyor falan. Ya yani inanılmaz bir şey. Ha, melamin, çok... mi? melamin diyorsunuz yani. Vallahi hem melamin. melamin dediniz, hem döner dediniz, akışkan dediniz. Ha. Daha ne diyeceksiniz <gülüyor> vallahi. Masımızın suları da aktı. Çok sağ olun Burcu Hanım <gülüyor> görüşmek üzere. Ay ay ay sizi nasıl seviyorum anlatamam. Biz de sizi seviyoruz Burcu Hanım. Daha çok görüşelim lütfen. Maçup ediyorsunuz. Burcu Hanım. Yerli yersiz arayın bizi. Yani illa bir konu, <gülüyor> konununcuk şey olması Tamam. oturmasını beklemeyin, olur mu? Tamam, tamam. Hay Hadi iyi programlar. Hadi Hadi görüşürüz görüşürüz, görüşmek üzere. Günler, hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi programlar diyen kişi size de iyi günler demek çok mu yavan ya? Ee, yani size de e, nasıl size bir... Size de iyi programlar. iyi yani, günler deyince biraz sığ bir temenni gibi geldi bana birden. Çünkü herkes birbirine Ay, iyi Sen de iyi, iyi programlar yani. diyebilirsin. Çünkü o da bir gün için bir program yapacaktır elbette ki. bir <gülüyor> radyo programı, programı değil. Elif Zeynep Hanım e, mekan ismi söylüyor Tunalı'da teşekkür ederiz. Damla Hanım e, yine bir e, mekan ismi söylüyor. pilav me turşu mekancısı söylüyor. Doğan Can Demirtaş e, ulusta bir lokanta ismi söylemiş. <gülüyor> ya ama ee, şimdi bu adam böyle sordu onları Evet bir, ondan yani... abi ondan. Zeynep sıkışıyor. o zaman halıcı ismi söylesin. Tutku Hanım so söylüyor. Ya Eski onları Köfte şey yemeğe götürürüm hafta hatta beraber gidelim. Günaydın efendim. efendim. Merhaba. Merhaba kimle görüşüyoruz? Yıldız ben. Yıldız Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz ne yapıyorsunuz Yıldız. bugün Yıldız Hanım? Ne işleriniz var? Valla şu an bugün çok işim var ya. Ben master yapıyorum işte. Bir buçuk dersim sim var. Ondan Nerede sonra... master yapıyorsunuz Yıldız Hanım? Önce onu öğrenelim. Çünkü biz Hacettepe... okuyan insana çok şey yapıyoruz yani. Saygı duyuyoruz. Evet, o yüzden... evet, evet. Hacettepe Hacettepe'de master yapıyorum nedir? ben. Beşlenme ve diyet Aa hmm. ne güzel. Tam bizim konular. Aynen. Yani bizim evet. kolay dediğimiz <gülüyor> yemek içme <gülüyor> kodusu. Aynen aynen aynen. Ee, ben de o, o yüzden mezun oldum Gıdağ'dan sonra. Hı -hı. İşte oraya bir geçiş yapayım Hı -hı. İyi yapmışsınız vallahi. iyi düşünmüşsünüz vallahi valla bence de ya. Hani de benden mühendis olmaz dedim. Siz isteyerek, isteyerek yapıyorsunuz değil mi bu yüksek sanatı yoksa askerden falan bir şey yapmak yok, için? <gülüyor> yok askerden kaçmak için yapmıyoruz. İsteyerek yapıyorsunuz. Peki. Bayağı da seviyorum hatta. Yemeği evet, içmeye ve... meraklı mısınız yoksa sağlıklı yemeği içmeyi mi şey yapıyorsunuz? Ee, valla ben yemeği içmeye meraklıyım da ama sağlıklı da beslen beslenirim yani. Hiç yemek ayırt etmem. Ee, şey sağlıklı beslenme falan. zaten o demek. Hiç yemek ayırt etmemek ee, sağlıklı beslenmenin birinci kuralı diye biliyorsunuz. Yani tabii ama önüne bir pizza ve bir İskender gelince de onu da ayırt etmek lazım bazen. Hangisini tercih edersiniz? Tabii ki pizzayı değil mi? Yok hayır. Tabii ki İskender'i. <gülüyor> ama yağlı yağlı. Hep içiniz yağ olur. Eee yani orası öyle canım ama pizza da yağlı zaten de yani farklı kafada olursam yani ha, kafasına kısa, göre pizza ben kafası de diyorsunuz. Yani kafasını diyorsunuz yani. Döner kafası, pizza kafası Tayla. Evet. <gülüyor> Peki ne tavsiye ediyorsunuz bize? Evet, o zaman eee selam mekan ismini söyleyeceğim. Mekan ismi söyleyeceğim. Mekanlisim Aa, mekanlisim söylemeyin abilerim. Ama ama söylemeden yani. de bu program gitmez. Manası. Zaten <gülüyor> soru yanlış oldu. <gülüyor> ya böyle hep hepsi böyle herkesin bildiği yerler ama Ankaralıların. Tabii. E, tarif söyleyeyim mi size söylemeyin mi söylemeyin efendim reklam bir şey değilim söylemeyin tarif <gülüyor> edin ama ne ne olduğunu ama söyleyin anlarsınız zaten. Siz. Ee, Kızılay'da Olgunlar Sokak'ta e, Adnan Ötüken Kütüphanesi'nin tam karşısında çok eski bir dönerci ve e, lahmacuncu var. Çok küçük bir yer bölümünde gibi. Minnoş bir yer, evet. Tamam. Bir yer. evet. evet, evet. Aynen, e, çiğ köftesi var, e, işte lahmacunu var, döneri var. Ne yani yiyeceğiz o, orada? Döner mi yiyeceğiz, lahmacun mu yiyeceğiz, orada, çiğ köfte mi yiyeceğiz? Bol... Orada bol maydanozlu bir lahmacun yiyeceksin. Lahmacun Çünkü, yiyeceğim mi? seni unutacağım diyorsunuz. Peki Yıldız evet, Hanım yani Ankara'ya gelecek yurt dışından gelmiş olan bir misafirinizi ilk buraya mı götürürsünüz gerçekten? İlk buraya götürürüm niye biliyor musun? Niye? Çünkü e, Ankara'nın hani e, esas güzel yerlerine başka yerde yemeyeceği bir lezzeti tattırmak isterim. Önce yemek yediririm yani. Bundan sonra, sonra, sonra... yiyeceğin her şey sana yavan gelecek diyerek. Aynen aynen aynen. Ben çok yer biliyorum yani. Ya. Okulda astadım şeydir yani. Her yıl beğenmem. E, lahma, Lahmacun yedirdikten sonra Antikabir'i gezdirelim. Tabii ki. Aç açına gezilmez çünkü. Yani. Top karnına Tabii. gezdirmek daha Tabii, mantıklı. Tabii. Önce, önce karnını doyuracaksın. Ondan sonra Antikabir'e götüreceksin bunu işte. Oradan Şeyde. devam edersiniz artık. Orası. Dari anlattıktan sonra Devam edeceğim izninizle. <gülüyor> ondan sonra e, 7. caddede de Starbucks'ın ara sokağında bir kafe var. İlk. E, ikinci Bina solda. Hı hı. Hep Ankara'ya <gülüyor> arayayım. <gülüyor> evet, evet. Ankara'dayım ben. Ankara ben Ankara'yı bitirince oraları geziliyoruz. Orada, şey Or orada tatlı yedireceksiniz galiba. Evet orada tatlı edeceğim. aynen. Ee, ne orada tatlısı? Tiramisu yedireceğim artı e, filtre kahve içireceğim. Bir anlamda işte her perşembe ve cumartesi çok güzel bir insan çalıyor orada. E, mükemmel bir e, şeyi var. Ona baktıracaksınız. On Ona baktıracaksın. Ama adam At pazartesi geldi salı gidiyor ne yapacaksınız? Hah. Hayır, bitmedi işte daha. Okşalan kişi tadı olduğu için yürü, rica edici pazarcısı. Pazarcısı olmaz. Abi pazarcısı geldiysek onuza götürecek yerlerim var. Işte. Evet, siz biz pazarcısı yani... diye sormadığımız için. Tabi doğru. Yıldız Hanım kendisi işte günü. Tabii, tabii haklı tabii. yani o da. Yok, pazarcısı aslında çok canlı müzik olmaz da hani yine de güzel bir yere oturturum. Gene aynı yere oturturum yani sorun olmaz müzikleri de iyidir onun. Yani. En son da işte. <gülüyor> e, gene... En son nereye götürüyorsunuz? Bir yere daha götürün de. Gecenin gecenin içi oldu. Yani ikisi oldu artık. Ee, şeye götürürüm Gençlik Caddesi'nde bir de kokoreç yediririm. Hmm. Ee, oldu da bitti maşallah. Bir adam yalnız hiç bunlara <gülüyor> alışık değilse. Şey adam sünnet için geldik. <gülüyor> <gülüyor> ki böyle ay, ay ne güzel yarmış Ankara'ya falan der böyle. Hoşuna gider bence. Peki çok teşekkürler çok efendim. Çok teşekkürler. Valla yemiş İkretim kadar olduk. Hoşçakalın evet. Yıldız Hanım. <gülüyor> Beraber, İyi, i̇nşallah, inşallah <gülüyor> size güveniyoruz artık Yıldız da 24 saat Ankara çok güzel bir program ismi düşündüm <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Hakan Bey mesela demiş ki e, ben demiş direkt demiş geri gitsin diye havaalanına götürürüm <gülüyor> genel Ankara'ya gelen adamı olur abi, mu hiç canım bir aç açına gelmiş uçak neymişte duruyor evet, <gülüyor> Hilal Hanım demiş ben üçünüzü Haziran ayında Ayaş'taki bahçemize götürürüm Dut, ve, dut ve Kiraz demiş Of demiş. Ee, Dur, kiraz e, ve cırcır cırcır. Cir yani valla isale döndürecek bir de orada hiç bilmediğimiz yer bahçeye gittik. Eşeleyip <gülüyor> eşeleyip <gülüyor> duracağız yani sağ olsun. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz beyefendim? Ben. Kim ben? Doğu Demir. Doğu Hı. Bey hoş geldiniz yayınımıza ne yapıyorsunuz? Yoldayım. Ee, bu farklı bir güzergâhtan gitmeye kalktım. Oldum. Allah da belamı versin diyorsunuz <gülüyor> yani o, o kadarına gerek yok canım saçma, yani, yok. Saçmalama <gülüyor> mı? Yani ben <gülüyor> öyle düşündüğünüz gibi şey yaptım Aşk olsun Doğu Bey sizde yani Yok saçma olur yani olur mu? Hayır bey lütfen estağfurullah ya, Estağfurullah bizden Doğu ne demek bey bey, evladım, size bir şey lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben hoş sohbetinizi dinliyorum efendim Doğu Bey ee, Nereden Ama... gidecektiniz? Nerede, nereden gittiniz? Onu bir söyleyin de, ben de değil, boşuna heveslenmesin insanlar Tabii Eskişehir yolundan e, kaptırıp Sincan Organize'ye doğru gidiyordum da bu son açılan yine şehrin en e, yoğun iki noktasını birbirine bağlayan yol var. Gerçekten beni çok şüküyorduk. Şimdi oraya girdim de <gülüyor> e, Mustafa'dan başlayıp isim veremiyoruz değil mi? Yap, yol ismi veremiyoruz. Yol ver ismi, veremiyor ismi veremiyoruz, veremiyoruz Pepper maalesef. Peppergem'e çıkar bütün yollar. Evet dinliyoruz. yani. Maalesef <gülüyor> efendim şey İşe gidiyorum yani gidiyorum <gülüyor> Peki, İşe gidiyor adam İyi ya daha ne olacak ya? Size. Organize sanayiye gidecek yani en nihayetinde. Peki yani, Ankara sanırım. dışında işiniz düşüyor mu sağa sola başka yerlere? İş e, gereği. Mutlaka. Ne mutlaka. nerede mesela diyelim kırşehir'e gitmeniz gerekiyor. Kırşehir'e gittiğinizde şunun yerini falan dediğiniz yer var Aa, mı? Kırşehir pi. Kır, kırşehirde kırşehirde Kırpidesi. bir yer var mı ya? Kırşehir diye bir yer var. Kırşehir diye Aa, bir yer var mı? Ne yolunuz mesela şehir dışında? <gülüyor> Daha çok Bursa, Bursa. Bursa'da da var çok net yani değil mi? Nedir Bursa'da mesela aklınıza gelen Bursa deyince isken, şunu yerim dediğiniz. Isken, i̇skender yemeğinde ne ya, sizin, orada Niye? algı tamamen ya Ankara'da büyümüş yetişmiş yaşamış bir insan için şey değil cazip değil tuzsuz yağsız efendim bıçak bile yok mesela şeyde ııı ee, masada. Hani sofra servisinde bıçak yok hani izi. Yani. Siz Plan İskenderciye mi gitmediniz acaba? Gerçi bilmiyorum ben Ankara'da tabii doğup büyüyüp yetişmedim. O şeye girmiyorum. Ön cümlenin ön tarafını sağlamıyorum ama yani ben Bursa'da acaba yanlış yere mi gittiniz ben? Çünkü çok beğenmiştim Bursa dediğimiz İskenderi. Ya buradaki yani bir kere yapılan teknik olarak söyleyeyim. Benim mutfağım iyi biraz. E, teknik Bu teknik cümleniz şey miydi? <gülüyor> <gülüyor> teknik cümlenizi, teknik aldık. cümlenizi aldık. Peki o zaman siz nereye götürsünüz onu dinleyelim biz. Valla e, sürürseniz değil götürüyorum sayeden. Tavsiye ederim bir tane ciğerci var. Şu bizim masaj salonunun karşısında. Yıldız'da. Hı hı. E, bayağı da popüler bir yer. Evet şey de tavsiye ediyorum. Zaten evde yapamayacağım pişiremeyeceğim şeyi yiyorum sadece dışarıda. O da ayrı bir mevzu. O da mantıklıymış. Evet. Sulu evet, ev evet, yemeği evet. için restorana gitmektense ciğer olsun efendim. Pili evet, olsun. Yani. Şey olsun. Peki ciğerciyi yazdık Doğu Bey. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar. Fakir Kolay gelsin ya. size. Dağılın macera dolu yeni yolda. Oktay'ın istek şarkısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bu arada ne Haktay, çalıyoruz? E, siyah çalacağız. Hah, Ama önce şarkısı değil mi? Bir tane şarkısını çalacağım. Işte. Işte, şarkısı var işte gelmediğe çok siyah. Titanium'u çalışacağız değil mi? Titanium mu? Titanium, Titanium diyen yani ya. dillerini yiyirler. Titanium Titanium Titanium mu istiyorsun. Ya bu Niye çocuk Titanium istedi. Hadi ben sana Titanium diyen Titanik anladım ben. Titanium. Titanium mümkünse Titanium çalıyor. Sen yine bir sene şey mi, mi çalacaktın? Titanium'u ne zaman Titanium oldu ya? O öyle söylüyor adam, da Adam metalürji mühendisi. <gülüyor> Müsaade etti doğrusunu Tabii canım. Titanium'un sembolü. Tee. Benlik bir şey yok herhalde bu monologta. Doğru mu söyledim <gülüyor> bu, bu monolog herhalde Sen, tamamen sonra. Senin başında onaylamanı bekledim. Evet doğru. Baş onayı. Burak Bey ve Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Yalnız marka veremediğimiz için sadece teşekkür etmekle kalıyoruz. Önder Bey de şey demiş. Yeme içme dışında değişik aktivite için Ankara'ya gelen arkadaşlarımı tam doğanda paraşüt kulesine götürürdüm demiş. Hmm, çok güzel olabilir. Hmm. Yani şu kulesinden atlanıyor mu hala? Yok bakılıyor, bakılıyor. çıkılıyor seyri sefa için. Değişik aktivite bakma <gülüyor> aktivitesi. Al oktay tamam. Ee, Öteki şarkısı değil mi? Al Titanium. Ay, Titanium. Şey? O, o, o hanımefendi söylüyormuş değil mi bunu? Evet tabii canım tamam, hadi dinleyelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bodan sabah Radyo Turası sevgili sanatseverler coşkuyla devam ediyoruz modern sabahlara biraz Twitter'dan gelenlere bakalım bizi nereye götürürler diye sorduk dinleyicilerimize gelmiş cevaplar. Vallahi çok güzel cevaplar var. Ben cemin demiş ki Barış Bey galiba kamp güzel olurdu sizlen demiş. Kamp çadır kamp kampı mı? mı? Cerade, yoksa şey kampı mı? kampı gibi bir şey yok, geldi yok, Ya masamak. çadırla mı gidiyoruz yoksa şeylerle mi gidiyoruz? Van'larla mı gidiyoruz? Karavan sorayım bir dakika onu sorayım. Vanlarla Barış Bey. Vanlarla mı gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> yoksa? Vanlarla Barış Bey'i ayağın kırıklığına uğratmak istemem ama ben de kampa giderse evet memnun kalmayayım. Barış çeşme tipi bir şey yok mu burada falan diye şey olacağım ya. Vallahi hepimiz sorarız. <gülüyor> Galiba en az soruyu Fahir sorar. Ben sormam gizse, canım kampa gitsek ben soru sormam yine, ki, yine sorarsan ne haber cevap... abi falan diye bir şey sormasın ha, hey, Fahir. Tabii yani. Ben şeyi de sorarım. Ne zaman iyi. döneceğiz Barış? Gece burada mı kalacağız? Kaça kadar burada kalacağız Barış? Ben de sorarım ya. Bak Barış Barış ile ama... zehir olan bir hafta sonu diye Daha doğrusu de... Ege ile zehir olan hafta sonu Böyle çaktın ama bu böyle biz uyurken Böyle atmasın üzerimize böyle nefessiz kalmayalım Falan diye can sıkıcı sorular sorabilirim Güzel olurdu demiş ama... Şey de yaparım Barış burada ilan var <gülüyor> <gülüyor> ben eş, burada akrep var. Avşar yavaş demiş ki Ankara Gücü maçına gideriz beraber. Götürdüler demiş. beni Ankara Gücü maçına İkinci yerde kimse. O zaman cep telefonun yok muydu ya ben sessiz. Vardı. Hissedeyim. Vardı. Sen telefonunu kapatmıştın. Ben bir kol alayım diye gidip kahve almaya gittin abi. Ha evet doğru. Maçta kahve içmek diye bir şey de yok, değil mi? Ben bir kahve alayım deyip o ortamıştı. da saçmaydı yani. Hülya yani. Hanım sizi San Francisco'da House of Nanking'e diye yiyebileceğiniz en güzel Çin yemeğini yemeye götürdüm. Tamam tamam eyvallah Geliyor gideriz <gülüyor> Hülya Hanım. Geliriz yani. House of neydi? House Nankin. of Nanking. Nanking. Nanking Bey burada var. <gülüyor> Burak Bey, görkemli Ankara kapılarını ve tarihi saat kulelerini gezdirirdim. Bitmez, ee, Ankara bitmez. Anlasınlar nelerle uğraşıyoruz. Burak Bey, şey, ha, Ankara dışından Ankara gelecek geldi. kişiyi. Ha, anladım. Günaydın efendim. Hazır konusu var. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Merve Taylan. Merve Hanım, kime laf yetiştiriyordunuz tam sizi yayın aldığımızda? Ya e, sınıftayım şu an, okuldayım ben. İşte derse hoca gelecek mi diye bakıyorduk da. Geldi mi? Ne hocası gelecek? Ney? Kimi bekliyorduk? Gelmedi. Bekliyor? Ne hocası Edebiyat dersi. Edebiyat dersi. Siz lisede misiniz? Gelecek mi, gelmeyecek mi efendim? Lisede misiniz? Hayalet evet, sonsuz öğrencisiyim. Gelmezse ne oluyor? Tenifüze mi çıkıyorsunuz hepiniz? Yoksa sınıfta... gelmezse, Yok yok hayır. Ee, sizi arın, bağlanmaya çalışıyordum bayağı. Yok yok şey... hoca gelmezse ne olacak? Onun... Onu söylüyoruz. Yani Hoca gelmezse test çözeceğiz muhtemelen. Oo çılgansınız evet. vallahi. Şey <gülüyor> hoca gelmese de test çözsek. Hadi bakalım. Kolay gelsin Merve Hanım diyor size. Ne Teşekkür istiyorsunuz? Ederiz. Hangi hangi bölüm istiyorsunuz Merve Hanım? Aa, tıp istiyoruz. Tıp istiyorsunuz. Ot diyor düşünün deriz. Efendim? Otlu'yu düşünün deriz. Var mı düşündüğünüz üniversite? Aa, otlu evet. Otlu'yu istiyoruz. Her sabah otlu'yu yiyoruz ama. <gülüyor> i̇şte öyle zaten yeterince Bilmiyorum. dinlerseniz bir süre sonra otomatikman giriş hakkı elde ediyorsunuz. Ama tıp şu an. <gülüyor> tıp yok işte. Bir en, Okulumuz çok güzel ama en büyük eksikliği tıp fakültesi. Evet bence de. Kesinlikle öyle. Peki efendim. Buyurun Merve, Merve Hanım bizi nereye götüreceksiniz? Aa, ben şey diye düşündüm Eğer hani bir arkadaşım falan gelirse İtfaiye yakın bir yerde Doktorun yeri var kokoreçte Oraya götürmeyi düşündüm hı hı. İtfaiye yakın bir yerde kokoreç yemeğe, kokoreç götürür. yemeğe götürürsünüz Peki efendim Peki, çok Merhaba. teşekkürler Görüşürüz. Galiba geliyor Ben koridorun başında görür gibi oldum hocanızı Topuk seslerini hı. duyar gibiyim şu anda Edebiyatçı geliyor Hangi konu işliyorsunuz bu arada Merve Hanım edebiyatta? Edebiyatta neyi istiyoruz pek bilmiyorum dersi dinlemiyorum ben sayısal <gülüyor> öğrencisiyim o, o, o zaman tamam canım siz hocaya da öyle dersiniz hocam ben de değil mi ben sayısal zaten Ama ilk sınavda çıkacak ve bir soru <gülüyor> binlerce kişiyi geride bırakmanızı sağlayacak ona göre <gülüyor> Ya orası öyle ama <gülüyor> bu arada <gülüyor> tutulursan çok fazla bağırıyorlar evet. evet duyuyoruz onu herkes, <gülüyor> herkes test <gülüyor> çözüyor Herkes test çözücü bir, bir ortam var yani, yani. Hakikaten evet. çok güzel bir ortam var. Keşke biz de orada olsaydık. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Güle Merhaba girelim, Hanım. Hoşçakalın. hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Edebiyatçınıza selamlar, sevgiler, hürmetler. Edebiyat hangi konu işlediklerini hala bir soru işareti olarak hayatım boyunca taşıyacağım. Evet, hakikaten. Çin yemeği, Hong Kong. Hong Kong dediğin nokta. Deniz ürünleri, Tayland. Hepsinden mekan vermiş Hülya Hanım. Cheesecake içinde Amerika. Vay be. Cheesecake Factory. Ulan yemek gittik, yiyeceğiz ya var ya fe, fe, şeyimiz, belimiz yaştı. Çin. Bu mu yani dedim ben? Oğlum bu mu ya? Gittik Çin'de şeyimiz Çin yemeğimizi yedik. Thailand'da ne yedik? Çin yemeği. Thailand'da deniz abi. ürünü. Deniz ürünü. Koh Samui'de. Koh Samui mi? <gülüyor> Cheesecake'te de, de tatlımızı yiyoruz Amerika'ya da cheesecake'imizi Tatlımızı yedik mi e, Günün yorgunluğuyla beraber 3 gün yatarız Bir güleş tutturduk mu Kumrularda dönerciye gidilir Bizim Döner hastası anladın evet, Ankara bir döner mi şehri Keser Allah Allah. döner sap döner Ankara döneri gerçekten bu konuda lider Keser döner, saf döner. Yerim uyak <gülüyor> gelir tavuk döner diyoruz. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> Günaydın efendim. Kiminle görüşüyoruz? E, Candan ben, Candan Çulha. Candan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım efendim. Ankara dışından bir misafiriniz gelse veya biz olsak nereye götürürsünüz? Birkaç yer var. E, Adana Yemek için emekte bir e, gittik. Adanacı Adana evet, Adana var. Evet, Adanacı var. E, Gülveren'de... E, Neydi? Çağcağı kebabı hmm. yediğimiz bir yer var. Bir de göl başında e, hamsi ve köfte yediğimiz. E, eşimin de kelle paça içtiği bir yer var. Ne yaptı? Ne lapası? Kelle kelle paça. Kelle paça. paça, kelle paça. Ben kelle lapası anlamadım. <gülüyor> Yok. Onu yüz, yüzümüze sürmeyi derse ediyoruz. Onu yemiyorum. Bir de. de? Bir de, <gülüyor> bir de çıklıkçılarda... E, bir çay ocağı var. Çay içmeye de oraya davet edebiliriz. Üstüne. Sizi. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Çıkırıçılar da de dediğiniz şey mi? Kalenin o tarafta mı? Kalenin orada tabii, yok. Tabii tabii bizim de... var ya şey. Aa hem... ya, çok güzel orası hakikaten ya. Ağabey rahmetli oldu ama yani. Aa öyle mi? Aslanır mahaller güzeldir evet. Aa bilmiyorum papaya. Oda taşandı rahmetli oldu. Allah Candan Hanım teşekkür ederiz. Çok sağ, sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Bu arada bir, bir teşekkür etmek istiyoruz size. Biz sizden bir pizza kazanmıştık. Gittik afiyetle yedik. Çok teşekkür ederim. Aa pepperjen <gülüyor> de yediniz mi? Evet, evet. Güzel çok değil güzeldim. mi pizza? Neyi yediniz? Ee, ben ton balıklı yedim. Eşim karışık pizza yedi. Oğlumuz da sosisli patates kızartması kıza yedim. Ton balıklıda bir de soğan var galiba değil mi Canlı? Evet adım? kırmızı soğan var. Evet, Acı çok... yağ ve şeyle, karabiberle süper oluyor. Biz oldu. onu yiyemedik de çok lezzetli görünüyordu. <gülüyor> çok güzel. çok Yiyenleri güzel Yiyenleri Yiyen, Gelenlere yiyenlere teşekkürler. Çok Afiyet olsun. Çok sağ olun, olun efendim. Görüşmek te üzere. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Kabul buyurunuz efendim. Bir daha da şey soralım dinleyicilerimize kimlere el şakası yaptınız? Niye ya? Ne? El şakası dozunda yapıldığında çok güzel bir şaka. Ama maalesef ayarlanamıyor ve tatsız bir şeymiş gibi aksettiriliyor. El şakası en şey, kötü şeymiş Şey el şakası gibi. mı ya? Birini böyle dürtmek. Ama yani şeyle dürtmek. Ne? Şaka yolla. Hani. E tabi el şakası <gülüyor> fiziki şey gerektirir. Ama şaka el değil ki o. o ne, ne i̇letişim. O? Şey, şey. O zaman ben arkadan şakası, gelip böyle ses ses yapıyorum diye dürtmek. O mesela şakası. ben geldim senin arkadan dizlerine böyle dizlerim lak diye yaptım. Sen böyle bir çömeşik hal aldın. E şakası. Ya ayakla yapılmasına e, rağmen el şakası diye gitti. Tamam. E. Bunu ben, o zaman zaten ayrıntılı hiç, konuşuruz her şeyle. yapmıyorum ben demek ki ya. Çok ben çok severim ya. <gülüyor> Oktay sana bir güzellik olsun diye. Oktay sevgi dinleyiciler bir haftayı doldurdu sigarayı bırakma mücadelesinde. Hepimiz ona moral destek vermek istiyoruz. O yüzden bir kez daha sana Titanium çalalım. Akustik mi? Hı -hı. Oh be. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Everybody, Everybody. Everybody diyerek herkese seslendik sevgi dinleyiciler Umarız keşke Türkçe söyleseydim Belki arabasında dinleyen adam kime diyor falan demiştir Beğendirmiş evet. Orada hep beraber deseydim Herkes, herkes söyleyecekti Söndeyiz diyecekti ama sen orada everybody deyince sanki orada parçanın bir, içinde bir... Bir şey, oldu bende de. Bir, bir züppek bir şey böyle. vardı yani. Everybody orada. demiş bulundu. Ama bu da senin Anadolu Lisesi mezunu olmanla da biraz alakalı. Herkes Anadolu Lisesi mezunu değil. Aslında Türkçe düşünüp İngilizce konuştum e, yani. <gülüyor> o, yani. O hatam orada oldu. Orada oldu. onu öğretiyorlar değil mi Anadolu Lisesi'nde? Hep Anadolu. everybody din <gülüyor> diyor. Hocanız geldi zaten İngilizce. Everybody, everybody in the house. Come on and yani, let me say ho hey, oh, ho oh, demiştiniz. Hey. Çok zor yıllardı ya. Benliğim... Çatırdamaya başlamıştı o dönemde. Neyse, onu başka bir gün konuşuruz. Bugün şanslı ismi konuşmak için son kez buluştuk. Evet. Aa bitti mi? Bitti. bitti. Yani san are over derken, orada biraz da oraya bir metafor di yani oktay. Metafor Benim ne... gönlümden geçen isim o pitipitiden de o çıktı Burcu Hanım. İlk defa aramış heyecan Burcu. <gülüyor> evet, ne dersiniz sizin Kur'anızdan da o mu çıktı <gülüyor> o çıktı ya <gülüyor> ha, ben sana söyleyeyim tesadüf yemin ediyorum etkide döner diyenlerin temsilcisi olan Burcu Hanım garajlarda etlikte döner, döner, döner döner demiş ee, pek, pek çok bu arada e, Burcu tebrik edelim ama Barış Bey'e de teşekkür edelim evet. çünkü e, bizi biliyorsunuz kampa götürmek istiyor Barış Bey e, evet. bu arada bizi Ferhat evet. Bey de önce kaleye götürüp akşamliğinde gara şey e, ne derler kara gara götürmeyi te teklif etti Bizi bizi değil de yani genel olsa böyle olurdu çok iyi olurdu dedi Ferhat Bey Garlar gezdirdi bizi çok teşekkür ediyoruz Tüm dinleyicilerimizin Nemzetim. iyi et, niyetleri, hakikaten en güzel yerleri götürmek istiyorlar Yani ve bize et yedirmek istiyorlar anladığım kadarıyla Ve de hesabı da ödemek istiyorlar anladığım kadarıyla Bu da onların e, zaten Benim hissettiğim öyle açık söyleyen bir şey yok değil mi? Ali cenab en güzel göstergesi Valla hiç bilmiyorum ama Barış Bey şey demiş çadırla gideriz demiş çadırla. çadırla veya şiirle İhtiyaçları doğal kaynaklardan karşılamaya çalışırız demiş. Daş yani. Daş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sızlanan olursa da terkin yoluna gidilir sanırım. Terkin. <gülüyor> yani <gülüyor> atkına. Tam, tam bir kaptan gibi bak şu an. Hakikaten Beni yani, rahatlattı şu an. Ben de şu anda mesela şey de demiştim ya değil mi? Ben sorarım Barış Bey'e falan hani böyle bunu Böyle çaktın ama atmasın bu çivi abi biz uyurken böyle nefessiz kalmayalım falan, falan filan. Kampta gelebilecek bir şey bence. Çivi atması ve nefessiz kalma. <gülüyor> Bunları <gülüyor> kampçılar <gülüyor> iyi bilirler. <gülüyor> çok iyi bilir. Çok Barış Bey burada elen var. Yok ilan değildir o dediğinde ben gene rahatlanıyorum. Aynen atmaz abi dediği zaman bu bir telkin oluyor değil mi? Yani Lıp diye atan abi kendisini e, o da tek tabii ikna. O ikna yüzden girer. Barış Bey'e de teşekkür ederim götürmüş kadar. Herkese teşekkür ederim arayan Burcu aramayan. tebrikler bize tekrar ulaşmanız gerekiyor evet. Pepper Jam'den 2 kişilik menümünü kazandınız gerçekten de afiyet olsun diyelim şimdiden hakikaten de gittiğinizde çok memnun olacaksınız gittiğinizde de çok memnun kalacaksınız ee, Oktay'a o zaman bir kez daha dönüyoruz ya, çeke... beni şımartıyorsunuz çocuklar yani yani... birisi daha titanium... titanium mu çalacaksınız bir Titanium daha çalalım sana ne dersin valla çok güzel yani modası geçmeyen şarkı başka biri mi söylüyor bunu da Tabii, bu sefer de Kim? Colin McLaughlin söylüyor. Aa, Colin McLaughlin'in yorumu çok iyidir de Sarah McLaughlin var. O da çok hoş. Aa, çok hoş. Çok güzel çalıyor adam. ne Yanıktır. Yanık yanık. Sesi yani. Parmakları ya, ya. Alabama çocuğu tabii sonuçta yanık olur. Alabama'da alabama mı bu? <gülüyor> Yok annesi. Pasta, mozzarella, salsa e pasione. Alors <gülüyor> Pepper Jam. Gerçek İtalyan pizzası Pepper Jam Gurme Pizza da yenir. Pepper Jam Gurme Pizza Tavros Alışveriş Merkezi'nde. Buen bu appetito a tutti. Mua.